Bakara 93 Hani size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin diye touru tepenize dikmiş ve sizden misak almıştık. İşittik ve karşı geldik dediler ve küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi. Eğer inananlardansanız inancınız size ne kötü şey emrediyordu? Rabbin müsbuhunu kuvveti onların hatalarını verdikleri söze muhaliflerini isyan etmelerini ve sözlerinden dönmelerini birer birer sayıyor. En sonunda tepelerine tuğrun dikildiğini ve ancak böylece emri kabul ettiklerini ama yine sonra emre aykırı davrandıklarını belirtiyor. İşittik ve karşı geldik diyorlar. Allah bizleri onun tersiyle işittik, itaat ettik diyenlerle birlikte haşreylesin kardeşlerim. Ve küfürleri yüzünden buzağa sevgisi kalplerine sindirildi. Burada da buzağının sevgisi kalplerine içirildi. Ve neticede tamamen kalplerine sızdı. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de senin bir şeyi sevmen seni kör ve sağır kılar diyor. Bunu Ebu Davut naklediyor. Aman bu huylara dikkat edin kardeşlerim. Senin bir şeyi sevmen, seni kör ve sağır kılar diyor. Eğer inananlardansanız, inancınız size ne kötü şey emrediyor da, Allah'ın ayetlerine küfretmeniz, peygamberlerine muhalefetiniz, sonra da aleyhissalatü vesselam'ı inkarda diretmeniz ki, bu günahların en büyüğü ve suçların en ağırıdır. Çünkü peygamberlerin hatemini, Resullerin efendisini, tüm insanlık için gönderilen peygamberi inkar etmiş oluyorsunuz. Sizin eski ve yeni her zaman ne kadar kötü şeylere inandığınızı gösteriyor. Bunca çirkin işleri yaparken, ahitleri bozar, Allah'ın ayetlerini inkar eder buzağa taparken hala nasıl mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz diyor Rabbimiz subhanahu ve teala burada hiç düşündünüz mü kardeşlerim neden Allah subhanahu ve teala kuzu deve, keçi, eşek veya köpek veya herhangi bir şey demiyor da neden inekten bahsediyorum ineğin önüne ne koyarsanız yer biliyor musunuz yer yer hiç doymaz ben çocukken baya bir çobanlık yaptım hem sığır hem de koyun gittim inanın inek çivi olsun çiviyi yer bir gün ineğimiz rahatsızlandı adım atamıyordu ha bile ıkılıyordu böyle veterinere götürdük inanın mısınız utandık adamlar şimdi aynı bir insana gösterdikleri ihtimamı gerçekten gösteriyorlar inanın tam iki teneke koca koca vidalar çiviler, teneke parçaları ulan nereden yuttun nezden yuttun bunları tabi yuta yuta işkembe dolmuş gözümüze bakıp duruyordu. İki teneke adamlar hurda çıkardı. İşte ne görürse gözünü dikmesi, hırslanması, kendine yarar mı, yaramaz mı düşünmeden her şeyi böyle yemesine binaya Allah subhanahu ve teala da ne yapıyor? Bunlara bak buzağı sevgisini içirtiyor. Yahudi de dünyada ne varsa bu bana yarar mı, yaramaz mı? Ahireti mi kurtarır mı kurtarmaz mı demeden hepsini cüp etmeye çalışıyor. Evet. Allah subhanahu ve teala bizlerin gözünü tok etsin. Rabbim subhanahu ve teala bizlere kanaat bahşetsin. Cennetteki nimetleri dünyayla tersiz edenlerden eylemesin. Doksan dört. 95 ve 96 De ki Allah katında ahiret yurdu başkalarının değil de yalnız sizin ise bu iddiada sanemi iseniz haydi ölümü isteyin. Önceden ellerinizin kazandığından dolayı onlar hiçbir zaman onu ölümü isteyemez. Allah zalimleri hakkıyla bilirsin. Andılsın ki onları insanlardan şık koşanlardan daha çok hayata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri bin yıl ömür verilmesini ister. Halbuki çok yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların ne yaptığını hakkıyla görendir. Evet ne kadar düşkünler değil mi? Bu halk arasında biri hapşırdığında öbürü hemen çok yaşar der. Hiç duydunuz mu bunu? Duydunuz değil mi? İşte bu Yahudilerin adetidir kardeşlerim. Onlardan birisi hapşırdığında hemen birisi çok yaşa, bin yaşa derlerdi. Görüyor musunuz? Eğer dinden uzak kalırsak adetlerimiz davranışlarımız bile onlara nasıl benziyor nasıl aleyhissalatü vesselam efendimizin sözü tecelli etmiş değil mi onlara karışık karışına arşını arşına uyacaksınız hatta pabucun pabuca dek geldiği gibi diyor onlardan birisi keler deliğine girse muhakkak sizden de birisi oraya girecek onlardan birisi diyor anasıyla sokak ortasında zina etse muhakkak benim ümmetimden de çıkacaktır. Allah sizleri böyle belaya düşmekten beri diyorsun. Bu üç ayeti kerime de kardeşlerim hayata en çok düşkün olanların bunlar olduğunu zekrediyor. İbn-i Abbas'tan gelen nakilde Rabbimiz Sübhanahu ve Teala de ki Allah katında ahiret yurdu başkalarının değil de yalnız sizin ise ve bu iddiada samimi iseniz <gülüyor> haydin ölümü isteyin. Hangi grubun daha çok iddiada yalancı olduğunu belirtmek üzere ölümü isteyin diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meydan okuyuşuna muhatap Yahudilerdi. Nitekim allah Teala önceden ellerinin kazanlıklarından dolayı onlar hiçbir zaman ölümü isteyemezler. Seni inkar konusunda kendilerinin yanındaki bilgiden dolayı ölümü isteyemezler. Eğer bir gün ölümü istemiş olsalardı, yeryüzünde hiçbir Yahudi kalmazdı. Evet. Haydi ölümü isteyin. Yani ölmeyi arzulayın demektir. Evet kardeşlerim. Bu da aynı zamanda bu ayet-i kerimeler dinde delille hareket etmenin ölçüleridir. Her kim olursa olsun birisi bir şeyin doğru olduğunu iddia ediyorsa Allah Azze ve Celle ne diyor? Doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin diyor. Her kim olursa olsun dinde getirmiş olduğu bir şeyi Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine giderek ne yapacak? İspatlamak zorundadır. Eğer bunu yapamıyorsa, bu söz sadece kendisini bağlar, o kendini kandırır, ahirette de hüsran olanlardan olur. 97 ve 98 De ki, kim Cibrele düşmansa bilsin ki, evvelki kitapları tasdik eden, müminler için hidayet ve müjde olan, Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle indiren odur. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa, şüphesiz ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Evet. Kim Cibril'e düşman hissediyor? İmam Ebu Cafer İbn Cerir el-Taberi, ki Allah ona rahmet etsin. Diyor ki, sevil ehli olan kişiler bu ayetin Yahudiler cevap saadetinde varit olduğunu bildirmişlerdir. Zira Yahudiler Cibril'in kendilerine düşman olduğunu, Mikail'in de kendilerine dost olduğunu zannediyorlardı. Bu görüşlerinin sebebi ise, Aleyhisselatü Vesselam ile aralarında geçen bir münazara da Peygamber Aleyhisselam'ı görüyorlar. Ve ona birçok sorular soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onların bu sorduğu soruların hepsini cevap verince bu onların ne yapıyor? Ağrına gidiyor. Kaçacak yer arıyorlar. Ve sen bunu nereden bildin diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben bunu bilmiyordum. Siz bana bunu sorduğunuzda bana bunu Cibril gelip haber verdi deyince onlar bize onlar bizim zaten düşmanımızdır. Cibril bizim düşmanımızdır. Mikail dostumuzdur diyerek çekip gidiyorlar. Rabbimiz Phanokul Taaala da bu ayetleri indirerek onların bir Allah düşmanı olduğunu ortaya koymuştur. 99'dan 103'e kadar And olsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir ahitle bağlandılarsa içlerinden bir grup onu bozup atmadı mı? Hayır. Onların birçoğu iman etmezler. Onlara ne zaman Allah tarafından yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber geldiyse kendilerine kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıverdi ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylerin ardına düştüler halbuki Süleyman asla küfür etmedi sadece şeytanlar küfrettiler. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut ile Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Bu melek, iki melek ise biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın küfretme demedikçe kimseye sihirden bir şey öğretmezlerdi. Onlardan koca ile karının arasına ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirlen kimseye zarar verici değillerdi. Onlarsa kendilerine zarar verip fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar onu sihri satın alan kimse için ahirette hiçbir nasip olmayacağını biliyorlardı. Ne fena şey karşılığında nefislerini sattılar. Şayet bilmiş olsalardı. Eğer onlar inanmış ve sakınmış olsalardı, Allah katındaki sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Burada Rabbimiz Sübhanahu ve Teala apaçık ayetleri terk edenleri zikrediyor. Ve andolsun ki biz sana apaçık ayetleri indirdik ayeti konusunda. Ey Muhammed! Biz sana nübüvvetini gösteren apaçık işaretler indirdik. Allah'ın kitabının ihtiva ettiği bu ayetler Yahudilerin gizli bilgileri ve esrarlı haberlerinin saklıları arasında bulunuyordu. İsrailoğullarının geçmişlerinin haberlerini ihtiva etmekteydi. Onların sadece hahamlarının ve bilginlerinin bildikleri kitaplarının muhtevalarını belirtmektedir. Geçmişlerinin ve sonrakilerinin tahrif ettikleri ve değiştirdikleri, Tevrat'ın ahkamını anlatmakta. Allah, Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'a inzal buyurduğu kitabında, onu bu hususlara mutbale kılmıştır. Onun durumu, insaf sahipleri için apaçık belge niteliğindedir. Selim, fıtrat sahibi olanları, kıskançlık ve isyandan başka hiçbir şey bu gerçekleri inkara sevk etmez. Çünkü her fıtrat sahibi, Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği apaçık ayetleri gördüğü zaman onu tasdik eder ve tasdik etmek için beşeri bir bilgiye gerek duymaz. Herhangi bir insandan bir şey alma ihtiyacı hissetmez. Evet. Onlar ne zaman Allah tarafından yanlarına kitabı tasdik edici bir peygamber geldiyse yani Ali Celal'i onlara geldiğinde Tevratlan ona karşı çıktılar ve onunla mücadeleye girdiler. Tevratla Kur'an'ın birleştiği konularda ise Tevratı arkalarına attılar. Asaf'ın kitabını ve Harut ile Marut'un büyüsünü aldılar. Bu ise Kur'an'a asla uymuyordu. İşte Allahü Teala'nın sanki bilmiyorlarmış gibi kavlinin manası budur onlar biliyorlardı ancak bilginleri arkalarına attılar izlediler ve inkar ettiler burada kardeşlerim dikkat edilirse Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünden de bahsediliyor ve Allah ve, Teala ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhinde uydurdukları şeylerin ardına düştüler Halbuki Süleyman asla küfretmedi. Sadece şeytanlar küfrettiler. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut ile Marut'a indirleni öğretiliyorlardı. ayet kelimesinde. Kerimesinde Bu Süleyman'ın mülkü yok olduğu sıradaydı. Dinlerden ve insanlardan bir grup dinden dönerek şehvetlerine tabi olmuşlardı. Ancak Allahü Teala Hazreti Süleyman'a mülkünü Geri iade edince ve insanlar Süleyman'ın devrinde olduğu gibi tekrar dinleri üzerine kaim olmaya başlayınca kitaplarına karşı çıktılar. Süleyman onu tahtının altına gizlemişti. Süleyman aleyhisselam vefat edince Süleyman'ın vefatının ardından hemen cinler ve insanlar kitapları çıkararak bu Allah'ın kitabıdır. Süleyman'a indirilmiştir. O bizden bu kitabı gizlemişti dediler. Onları alarak kendileri için din kurdular. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala onlara ne zaman Allah tarafından yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber geldiyse kendilerine kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyormuş gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıverdi buyurmuştur. Yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Süleyman Aleyhisselam Helaya veya kadınlardan birinin yanına girmek istediği zaman mührünü verirdi. allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ı denediği şeyle denemeyi Murad edince bir gün mührünü Cerade'ye verdi. Şeytan Süleyman Aleyhisselam'ın suretine girerek geldi ve ona mührümü ver dedi. Süleyman'ın mührünü aldı Süleyman'ın mührünü alınca şeytanlar, dinler ve insanlar onun emrine girdiler. İbn Abbas der ki sonra Hazreti Süleyman Cerade'nin yanına geldi ve mührümü ver dedi. O yalan söylüyorsun sen Süleyman değilsin dedi. O zaman Süleyman Aleyhisselam bunun kendisini denemek için Allah'ın bir imtihanı olduğunu anladı. İbn Abbas der ki şeytanlar o günlerde içinde küfür ve sihir bulunan bir yazı yazdılar ve onu Süleyman'ın tahtının altına yüzlediler. Sonra çıkarıp halka okudular ve dediler ki Süleyman halkı bu yazılarla mağlup ediyordu. İbn Abbas der ki halk Süleyman aleyhisselamdan uzaklaşarak onu tekfir etti. Nihayet Allahü Teala aleyhissalatü ve gönderince ona ne onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Ayetini inzal etti. <gülüyor> İmran İbni El Haris bir gün biz Abdullah İbn Abbas'ın yanında otururken adamın biri geldi. İbn Abbas ona nereden gelirsin dedi. O da Irak'tan dedi. Hangi şehirden? Küfe'den dedi. Ne haber var deyince o Hazreti Ali'nin onların aleyhinde horuç ettiğini konuşurlarken duymuştum dedi. Bunun üzerine İbn Abbas bağırarak Ne diyorsun dedi. Eğer bunu bilseydik Karısını nikahlamaz, mirasını taksim etmezdik. Ancak ben size bu konuda bir söz nakledeceğim. Şöyle ki, şeytanlar gökyüzünde ses dinliyorlardı. Ve her biri gökyüzündeki şeyleri duyacak kadar göğe yükseliyorlardı. Bunlardan birisi tecrübe edinince o doğrulanıyor ama yanında da 70 tane yalan naklediyordu. İbn Abbas bu yalanlar halkın içine sızıyordu. Bunun üzerine Allah Süleyman Aleyhisselam'ı durumdan haberdar kılıp onları koltuğunun altına gizledi. Süleyman Aleyhisselam vefat edince yol şeytanı kalktı ve dedi ki size eşi ve benzeri bulunmayan yasak bir hazineyi göstereyim mi? İşte o koltuğun altındadır. Onu çıkardılar ve dediler ki milletleri kendisine bağlayan sihir işte budur ki onun kalıntıları Irak halkı konuşur durur. İşte bu konuda Allah Azze ve Celle ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında uydurdukları şeylerin ardına düştüler ayetini nazil etti. Hatta bu konuda kardeşlerim Yahudiler o kadar ileri gitmişlerdir ki birçok filmlerinde falan hep tabuktan, tabuttan, sandıktan bahsederler. Yılanlardan, bu meşhur bir aktörleri vardı. Indiana Jones muydu, neydi? Bunlar çevirmiş oldukları filmler hep bu ayeti kerimede geçmiş olduğu meselelerdir. Hep bunlar bu İsrailiyatı gündemde tutmuşlardır. Harut ile kısasına Kısaca değinecek olursa Umeyir İbni Sait'ten Hazreti Ali şöyle dediğini duydum. Zuhre İranlı güzel bir kadındı. O Harut ve Marut isimli iki meleğe karşı iki melekten karşılaştı. Melekler onun kendilerine çekmek istediler. Zuhre söyleyince göğe yükselenecek bir söz öğretmedikleri takdirde kendilerine ona vermeyeceğini söyledi. Onlar da bu sözü öğrettiler. Zuhre onu söyleyince göğe yükseldi ve bir yıldız şekline döndü. Tabii bu hadis garip. Her ne kadar sika, güvenilir raviler olsa da garip bir ifade doğrusunu Allah bilir. Aslında en çok kaçtığım meselelerden bir tanesi bu. Onun için çok muhtasar geçmeye gayret edeceğim. Harut'tan Marut hakkında burada nakledilen rivayetleri muhtesel olarak şöyle zikredecek olursak kardeşlerim. Melekler Allah subhanahu ve teala'dan, tabi bu ifadeler ne doğru ne yalan bilmiyorum ama burada nakledileni diyorum. Aynen ve sellem efendimizin ıslâliyattan size bir şey nakledildiğinde babı var ya, Melekler Allah subhanahu ve teala'ya kendilerine de kulluk vermesini ve kendilerinin de aynı insanlar gibi kulluk etmelerini istiyorlar. Allah subhanahu ve teala onların kendisinin emrine uymasını istiyor. Melekler Allah subhanahu ve teala'ya eğer kendilerine bu emaneti yüklerlerse kendilerinin bu konuda ehil olduğunu söylüyorlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlardan iki tane ne diyelim gönüllü seçmelerini ve bu iki meleğe yeryüzüne inmelerini emrediyor. Bunlardan Harut ve Marut. Onlara içkiden uzak durmaları, zina etmemeleri ve haksız yere cana kıymamaları emrediliyor. Bunlar yeryüzüne indiğinde İblis onları kandırıyor, güzel bir kadın şeyine kılığına giriyor, sarhoş ediyor, aşık ediyor ve birbirlerini öldürmelerine kastettiriyor. Allah subhanahu ve deala onlara cezasının yeryüzünde verilmesini mi yoksa hemen kıyamette mi verilmesini sorduğunda onlar cezalarının orada yani burada çekilmesini istiyorlar. Onların ikisi de zincire vurulmuştur. İşte bunlar Harut ve Marut'tur. İşte onlara Allah bazı şeyleri öğretmiştir. Onlar kafir olmadıkça hiç kimseye sihri öğretmez. Bu da uyarsa ancak Allah'ın izniylendir demiştir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz büyücülerin öldürülmesini hatta kılıçla boynunun vurulmasını emretmiştir. Ve bunlara itibar edilmemesini emretmiştir kardeşlerim. Yeri geldikçe inşallah bunlara da değineceğiz. Evet. 104 Ey iman edenler bizi de dinle demeyin bizi de gözetleyin ve dinleyin kafirlere elin bir azap vardır 105 Ehli kitaptan kafir olanlar da müşrikler de Rabbinizden size hiçbir hayır indirmesini istemezler Allah rahmetini dilediğine tahsis eder Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Kardeşlerim, müminlerin tavrı burada gündeme geliyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlerin sözleri ve fiilleriyle kafirlere benzemeyi yasaklıyor. Şöyle ki Yahudiler sözlerini söylerken tevriye sanatını kullanarak maksatlarını eksik söylerlerdi. Allah'ın laneti Onların üzerine olsun, bizi de gözetlerlerdi. Nitekim Allahü Teala Yahudilerden bir kısmı sözlerini yerlerinden değiştirdiler ve derler ki dinledik ve isyan ettik. Ey dinlemez olası, bizi dinle ve bizi gözet. Dillerine iyi pükerek ve dine ederek söylerler. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, bizi dinle ve gözet demiş olsalardı kendileri için daha hayırlı ve daha olurdu. Ancak Allah onlara küfürlerinden dolayı lanet etmiştir. Onlardan pek azı müstesna iman etmezler. Bakara 93'te. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde, Ben kıyametin eşiğinde kılıçla gönderildim. Ta ki şirk koşulmadan yalnızca Allah'a ibadet edilsin diye, benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılınmıştır. Zillet ve küçüklük benim buyruğuma muhalefet edenlerin üzerine verilmiştir. Kim de bir kavme benzerse şüphesiz onlardandır buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala bizleri iman ehlinin vasfıyla vasıflandırsın. Rabbim subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla bizleri amel etmeyi nasip etsin. Bugünlük inşallah bu kadar yeter. Bakara 106'ya geldik. Burada akşam yazanı okunuyor. İnşallah namazdan sonra biraz dinlenip eve çıkacağım. Sübhani ki Allahümme ve bihamdiki eşfüden la ilahe illa enti estağfuriki ve yetubleh velhamdülillahi rabbil